Cennet sekiz. Sekiz cennet her cennetin yüz derece altı var. Esma-ül Hüseyin miktarı. Yüz derecedir dereceleri. Üç türlü cennet vardır. Cenneti efal. Bunları işitmediniz hocam. Bunlar gizli ilimlerden bir daha. Ben gericilik yapıyorum. Cenneti efal. Cenneti sıfat. Cenneti zat vardır. Aşıklar cenneti zata giderler. Aşıklar. Bir istir o. Kamer'de. Fimak Kadir Sıdkın. İl-i Melik'in Muktedir. Aşkın yer Geneti ifa edenler, onlar orada ve horun in, emsa, lüklü, mehnun, Güzel koyu var, yemek içmek var, güzelinden bakarız daha bir gideceğiz. Amin, inşallah.